Mihrican'la anladığı dilden konuşmak iki. Kuşlar bana sığının, celladın kırbacından. Çıkınımda sizinle uçacak bir heves var. Karede bir ben kaldım, ahde vefa pozundan. Keyfi kafi mutmain çıkacak bir nefes var. Samanyolu dökülür dokunduğun dağlardan. Yıldızlar hep peşinde, yalnız bende adres var. Tezgahım dokuyamaz istediğim kumaştan. Cirmem günah yeter, gönlümde de firdevs var. Katran bulaştı insaf, kılıç çıktı kınından. Muharibim karşımda, bir hazreç var, bir evs var. Göğün sikleti yetmez, ifşa etmem sırrımdan. Bekaya ısmarladım. ...hançeremde bir ses var. İftaradır güzergah, iftira korucundan. Lakin... ...gurbet döşeli içimde bir kafes var. İçlemiyor Adem'i, ben demeklik adamdan. Bu benliğin içinde... ...benden başka herkes var. <Gülüyor>